Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bununla birlikte ben yine de kendimi temize çıkarmam. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında, aşırı şekilde kötülüğü fısıldar. Kuşkusuz Rabbim çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Yusuf'un aklandığını gören kral, onu bana getirin ki kendimi özel danışman yapayım dedi. Kendisiyle konuştuğunda da ona, sen bugünden itibaren yanımızda güçlü ve güvenilir birisin dedi. Bunun üzerine Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir, çünkü ben çok iyi koruyan, çok iyi bilen bir kimseyim dedi. Böylece Yusuf'u Mısır ülkesinde yetki sahibi kıldık. Öyle ki o dilediği yerde konaklayabiliyordu. Biz dilediğimiz kimseyi rahmetimize ulaştırırız. Gerçekten de biz iyilik yapanların karşılığını boşa çıkarmayız. İnananlar ve Allah'tan korkanlar için ahiretin ödülü, dünya ödülünden elbette daha iyidir. Bir süre sonra Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelmişler ve onun huzuruna çıkmışlardı. Onlar onu tanımadıkları halde Yusuf onları hemen tanımıştı. Yusuf, onların yüklerini hazırlayınca şöyle dedi. Bir sonraki gelişinizde bana baba bir kardeşiniz de getirin. Size ölçüyü bol tuttuğumu ve benim konuk ağırlayanların en iyisi olduğumu anlamış olmalısınız. Eğer onu bana getirmeyecek olursanız, benim size verilecek bir ölçek bile erzakım olmayacaktır. O zaman yanıma da yaklaşmayın. Kardeşleri, Onu getirmek için babasını ikna etmeye çalışırız ve bunun için elimizden geleni yaparız dediler. Bunun üzerine Yusuf, emrindeki gençlere dedi ki, Onlardan alınan satış bedellerini gizlice yüklerinin içine koyun ki, ailelerine döndüklerinde onları bulsunlar ve böylece yeniden mal almak üzere dönsünler. Yusuf'un kardeşleri babalarına döndüklerinde, Ey babamız! Eğer kardeşimiz Bünyamin'i yanımızda götürmeyecek olursak, bize bir daha erzak verilmeyecek. Kardeşimizi bizimle gönder ki erzak alabilelim. Hiç kuşkusuz biz onu koruruz, dediler. Yakup dedi ki, daha önce size kardeşini emanet ettiğim gibi, şimdi de onu mu size emanet edeyim? Ama Allah en iyi koruyucudur. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir. Yüklerini açtıklarında, mal bedellerinin kendilerine iade edildiğini gördüler. Bunun üzerine onlar, ''Ey babamız, daha başka ne isteyebiliriz ki? İşte mal bedellerimiz de bize iade edilmiş. Eğer Bünyamin'e izin verirsen, bu bedellerle yeniden ailemize erzak alır, kardeşimizi korur ve bir deve yükü fazladan erzak elde etmiş oluruz. Zaten getirdiğimiz bu erzak da gerçekten çok azdır.'' dediler. O zaman Yakup oğullarına hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmanız dışında onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam söz vermedikçe onu sizinle birlikte asla göndermem dedi. Ona hepsi kesin söz verince söylediklerinize Allah tanıktır dedi. Yine Yakup dedi ki ey oğullarım kente girerken hepiniz tek bir kapıdan girmeyin. Ayrı kapılardan girin. Bununla birlikte Allah'ın kazasından hiçbir şeyi sizden gideremem. Çünkü hüküm yalnız Allah'ındır. Bu yüzden ben ancak ona güvenip dayandım. O halde güvenmek isteyenler de sadece ona güvenip dayansınlar. Onlar babalarının kendilerine söylediği şekilde kente girdiler. Gerçi bu durum Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Yakup'un bu önerisi, çocuklarını koruma duygusundan kaynaklanan bir istekten başka bir şey değildi. Çünkü o, kendisine öğrettiğimizden dolayı bilgi sahibiydi. Ama insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un huzuruna vardıklarında, o kardeşi Bünyamin yanına alarak gizlice, şu bir gerçek ki ben senin kardeşinim, onların yaptıklarından dolayı üzülme, dedi. Yusuf, onların yüklerini hazırlatırken, su kabını kardeşinin yükü arasına koydurmuştu. Onlar kenti terk etmek üzereyken, arkalarından bir haberci şöyle seslendi. Ey kervan sahipleri, sizler gerçekten hırsızsınız. Kardeşleri onlara dönerek, ne arıyorsunuz diye sordular. Bunun üzerine onlar, kralın su kabını arıyoruz. Onu bulup getirene bir deve yükü ödül var dediler. Haberci buna ben kefilim diye ekledi. O zaman Yusuf'un kardeşleri, Allah'a yemin olsun siz de anlamışsınızdır ki biz bu yere bozgunculuk yapmak için gelmedik ve hırsız da değiliz dediler. Bunun üzerine Yusuf'un adamları, peki ya yalancı çıkarsanız hırsızlık edenin cezası nedir diye sordular. O zaman Yakup'un oğulları, onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa o yaptığının cezası olarak alıkonur. İşte biz bu tür suç işleyenleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce ötekilerin yüklerini aramaya başladı. Sonra kardeşinin yükünden kabı çıkardı. İşte biz, kardeşini yanında alıkoyabilmesi için Yusuf'a böyle bir plan öğretmiştik. Çünkü o, kralın yasasına göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini başka türlü yanında alıkoyamazdı. Biz, Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilgi sahibinin üzerinde çok iyi bilen Allah vardır. Kardeşleri dediler ki, Eğer bu çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onların bu sözlerini sineye çekmiş, Onlara bir şey belli etmemiş ama kendi kendine, Sizin durumunuz daha da kötüdür. Çünkü Allah sizin söylemekte olduğunuzun iç yüzünü en iyi bilendir. Demekten de kendini alamadı O zaman kardeşleri Ey aziz Bünyamin'in çok yaşlı bir babası vardır Bu yüzden onun yerine içimizden birini al Çünkü biz seni gerçekten iyi bir insan olarak görüyoruz dediler Yusuf Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız Aksi halde biz zalimler oluruz diyerek cevap verdi Kardeşleri Yusuf'tan ümitlerini kesince, aralarında görüşmek üzere bir kenara çekildiler. İçlerinden büyük olanı dedi ki, ''Babanızın sizden Allah adına söz aldığını ve daha önceleri de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Bu yüzden ben, babam bana izin verinceye ya da Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar bu yerden ayrılmayacağım. O hüküm verenlerin en iyisidir.'' Siz babanıza dönün ve deyin ki, Ey babamız, oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiklerimizi anlatıyoruz. Onu bilmediğimiz tehlikelere karşı koruyamazdık. İstersen içinde bulunduğumuz kentin halkına ve birlikte yolculuk yaptığımız kervana sor. Çünkü biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babalarının yanına döndüklerinde Yakup onlara dedi ki, Hayır, Nefisleriniz sizi aldatıp kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Yakında Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü o gerçekten çok iyi bilen, çok bilge olandır. Böylece Yakup onlardan uzaklaştı ve vah Yusuf'uma diyerek kedere boğuldu. İçine gömdüğü üzüntüsü ve kederi yüzünden gözlerine ak düştü. Bu durum karşısında oğulları dediler ki: Hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Andolsun ki bu gidişle sonunda ya kederinden hasta olacaksın ya da helak olup gideceksin. Yakup dedi ki: Ben kederimi ve üzüntümü yalnız Allah'a arz ederim ve Allah'tan sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ey oğullarım gidin. Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden de ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak inkârcılar ümit keserler. Sonra kardeşleri yeniden Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna çıktıklarında, ''Ey aziz, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Bu yüzden size az bir sermaye ile geldik. Buna rağmen yine de sen erzakımızı tam olarak ver.'' Ve ayrıca bize bağışta da bulun. Çünkü Allah bağışta bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz, dediler. Yusuf dedi ki, Siz cahiller iken, Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Bunun üzerine onlar, Yoksa sen Yusuf musun? diye sordular. O, Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşim Bünyamin. Gerçekten de Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü kim Allah'tan korkar ve sabrederse bilsin ki, Allah iyilik yapanların karşılığını boşa çıkarmaz dedi. O zaman kardeşleri, Allah'a yemin olsun ki Allah seni bize üstün kılmıştır. Bizler ise gerçekten günahkâr kimselerdik dediler. Yusuf dedi ki, Bugün siz kınanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlasın. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir. Benim şu gömleğimi götürün ve onu babamın yüzüne sürün ki yeniden görür hale gelsin. Siz de bütün ailenizi bana getirin. Kervan Mısır'dan ayrıldığında babaları Yakup dedi ki, Eğer bana bunak demezseniz gerçekten ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Bunun üzerine çevresinde bulunanlar, Allah'a yemin olsun ki sen hala eski şaşkınlığının içindesin dediler. Sonra haberci gelip Yusuf'un gömleğini yüzüne sürünce, Yakup yeniden görmeye başladı. Dedi ki, ben size Allah'tan sizin bilmediğinizi biliyorum dememiş miydim? Oğulları dedi ki, ey babamız, günahlarımızdan dolayı bizim için bağışlanma dile, Çünkü biz gerçekten suçlular idik. Yakup dedi ki, Sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. O gerçekten çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Onlar Mısır'a varıp, Yusuf'un huzuruna çıktıklarında, Yusuf anne ve babasını bağrına basmış ve, Allah'ın izniyle güven içinde Mısır'a girin demişti. Yusuf, Annesini ve babasını tahtına oturttu. Onlar da onu selamlamak için şükür secdesine vardılar. Bu durum karşısında Yusuf şöyle dedi. Ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçek yaptı. Nitekim Rabbim beni hapishaneden çıkarırken ve şeytan kardeşlerimle aramı açtıktan sonra sizi çölden çıkarıp bana kavuştururken bana hep ihsanda bulunmuştur. Gerçekten Rabbim, dilediği şeyi çok ince düzenleyendir. Çünkü O, çok iyi bilen, çok bilge olandır. Ey Rabbim! Sen bana iktidar verdin ve olayları yorumlamayı öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünyada da, ahirette de benim koruyucumsun. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gayb ile ilgili haberlerdendir. Onlar Yusuf'a karşı planlar yapmak üzere görüş birliğine vardıklarında sen onların yanlarında değildin. Sen ne kadar istesen de insanların çoğu yine de inanacak değildir. Oysa sen Buna karşılık onlardan herhangi bir karşılık da istemiyorsun. O Kur'an, alemler için bir uyarıdan başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde inanmak için nice deliller vardır. Buna rağmen onlar bunların yanından aldırış etmeden geçer giderler. Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan inanmazlar. Onlar, Allah'tan kuşatıcı bir azabın kendilerine gelmesinden veya kıyametin farkına varmadan ansızın kopmasından güvende midirler? De ki, işte benim yolum budur. Ben ve bana uyanlar, insanları Allah'ın yoluna basiret üzere çağırıyoruz. Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Senden önce de kentler halkından, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını elçi olarak göndermedik. Onlar, kendilerinden öncekilerin başlarına neler geldiğini görmek için, hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Ahiret yurdu, Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? O elçiler, sonunda ümitlerini kesip, Yalanlandıklarını anlayınca yardımımız kendilerine ulaşmış ve böylece dilediklerimiz kurtulmuştur. Ama cezamız suçlular topluluğundan geri çevrilmemiştir. Andolsun ki elçilerin kıssalarında akıl sahipleri için bir ibret vardır. Bu Kur'an insan tarafından uydurulmuş olan bir söz değildir. O kendinden önceki kitapları onaylayan, her şeyi açıklayan, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitaptır. RAD Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, mim Ra Bunlar, kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Buna rağmen insanların çoğu inanmazlar. Allah, direkler olmadan görmekte olduğunuz gökleri yükselten, sonra arşa hükümran olan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların her biri belirlenmiş olan bir süreye göre akıp gider. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için, var olan her şeyi yönetmekte ve ayetlerini ayrıntılı bir biçimde açıklamaktadır. Yeryüzünü yayan, orada sabit dağlar ve ırmaklar var eden, orada her türlü üründen çift çift yaratan ve gündüzü geceyle örten O'dur. Bütün bunlar da düşünen bir toplum için, Nice deliller vardır. Yeryüzünde birbirine yakın olan birçok toprak parçaları bulunmaktadır. Bu toprak parçaları üzerinde hepsi aynı suyla sulanan üzüm bağları, ekinler, tek ve çok köklü hurma ağaçları vardır. Biz onlardan bir kısmını yeme bakımından diğerlerinden üstün kılarız. Gerçekten de bütün bunlarda aklını kullanan bir toplum için nice deliller vardır. Eğer şaşacaksan, asıl şaşırtıcı olan onların, biz toprak olduktan sonra, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceği sözleridir. İşte onlar, Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar, boyunlarına demir halkalar vurulacak olanlardır. Onlar, ateş halkı olacak ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Onlar, kendilerinden önce, birçok ilahi cezalandırma örnekleri geçtiği halde yine de senden iyilik yerine kötülüğü getirmen konusunda çabuk davranmanı istiyorlar. Bununla birlikte Rabbin kötülüklerine rağmen yine de insanları bağışlayıcıdır. Ancak Rabbin aynı zamanda azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenler diyorlar ki ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen ancak bir uyarıcısın. Her toplum için bir yol gösterici vardır. Allah her dişinin neyi yükleneceğini ve rahimlerin neyi eksiltip neyi çoğaltacağını bilir. Çünkü onun katında her şey bir ölçüye göredir. O gizli olanı da açık olanı da bilendir. Çok büyük, çok yücedir. İçinizden sözünü gizleyen de, açığa vuran da, geceleyin gizlenen de, gündüz ortaya çıkan da, ona göre birdir. Her kişi için, önünde ve arkasında Allah'ın buyruğuyla onun bütün davranışlarını izleyen ve kaydeden melekler vardır. Hiç kuşkusuz Allah, bir toplumu, o toplumun bireyleri kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir topluma hak ettikleri zaman, kötülük dileyince de artık ona hiç kimse engel olamaz. Çünkü onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur. Size aynı anda hem korku hem umut vermek üzere şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek melekler de korkarak tesbih ederler. O yıldırımları gönderir ve onları dilediğine isabet ettirir. Onlar çok güçlü olduğu halde yine de Allah hakkında tartışıp duruyorlar. Gerçek dua ancak ona olandır. Allah'ın dışında dua ettiklerine gelince, onlar dua edenlere hiçbir şekilde karşılık veremezler. Onlara dua edenin durumu, Ağzına su gelmesi için iki avucunu açan kimsenin durumuna benzer. Ancak hiçbir zaman suya ulaşamaz. İşte inkârcıların duası da böyle boşa gitmektedir. Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah ve akşam ister istemez Allah'a secde etmektedirler. De ki, Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki: Siz onun dışında kendilerine ne bir yarar ne de bir zarar verme gücüne sahip olmayan koruyucular mı edindiniz? De ki: Görmeyenle gören ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa onlar Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular da Allah'ın yaratmasıyla onların yaratmasını birbirine karıştırdılar? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O, var olan her şey üzerinde tek başına egemen olandır. O gökten yağmur indirir. Böylece dereler taşıyabilecekleri kadar su akıtırlar. Akıntılar ise üste çıkan köpüğü alıp götürür. Nitekim süs eşyası veya alet yapmak üzere ateşte erittikleri madenlerin üzerinde de ona benzer bir köpük vardır. İşte Allah, hakla batıla böyle örnek verir. Köpüğe gelince, o yok olup gider. Ama insanlara yararlı olan, yeryüzünde kalır. İşte Allah, böyle örnekler vermektedir. Rablerinin çağrısına uyanlara, en güzel karşılık vardır. Onun çağrısına uymayanlara gelince, onlar, onlar, Yeryüzünde olan her şey ve bir katı daha onların olsa azaptan kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü onların hesabı çok kötüdür. Varacakları yer cehennemdir. O ne kötü yataktır. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen, hiç görmeyen gibi olur mu? Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Onlar, onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. Onlar Allah'ın ulaştırılmasını istediği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden sakınırlar ve kötü hesaptan korkarlar. Onlar Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler. Namazı kılarlar, kendilerine verdiğimizden gizli ve açık bağışta bulunurlar ve kötülüğe iyilikle karşılık verirler. İşte onlar ahiret yurdu ve adın cennetleri kendilerinin olacak olanlardır. Gerçekten de onlar oralara babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla birlikte gireceklerdir. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girecekler, güçlüklere göğüs gerdiğiniz için size selam olsun, ahiret yurdu ne kadar güzeldir diyecekler. Ama Allah'a kesin olarak söz verdikten sonra sözlerinden dönenlere, Allah'ın bitiştirilmesini istediği şeyi koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Kötü yurt onlar içindir. Allah dilediğine rızkı genişletir. Dilediğine de daraltır. Onlar dünya hayatının nimetleriyle sevinirler ve Oysa ahirete göre dünya hayatı gelip geçici bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler, Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi, diyorlar. De ki, gerçekten Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola ulaştırır. Onlar, inanan ve Allah'ı anmakla kalpleri huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnananlara ve iyi işler yapanlara, ne mutlu onlara! Varacakları yer ne güzeldir! Böylece sana vahyettiğimizi okuyasın diye, seni kendilerinden önce birçok toplumun gelip geçtiği bir topluma elçi olarak gönderdik. Onlar ise Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ancak O'na güvenip dayandım. Sonunda dönüşüm de O'na olacaktır. Eğer onlar kendisiyle dağların yürütüldüğü, yeryüzünün parçalandığı, ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an dinlemiş olsalardı bile yine de inanmazlardı. Ama bütün buyruklar Allah'ındır. İnananlar hala anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola ulaştırırdı. Allah'ın verdiği söz yerine gelinceye kadar yaptıkları işler yüzünden bir bela ya inkar edenlerin başlarına gelecek ya da yurtlarına yakın bir yere inecektir. Çünkü Allah asla sözünden dönmez. Andolsun ki senden önce de elçiler alaya alınmışlardı. Ama ben, inkar edenleri süre tanımış, sonra da onları cezalandırmıştım. Cezam nasılmış bir görseydin. Her türlü canlıyı koruması altına alan ve her birinin yaptıklarını bilen Allah, başkasıyla bir olur mu? Buna rağmen onlar, Allah'a ortaklar koştular. De ki, onlara istediğiniz adları verin. Yoksa siz, Yeryüzünde bilmediği bir şeyi Allah'a mı öğreteceksiniz ya da laf olsun diye mi konuşuyorsunuz? Gerçek şu ki, inkar edenlere kafalarındaki planları süslü gösterilmiş ve bu yüzden de doğru yoldan sapmışlardır. Allah kimi saptıracak olursa artık onu doğru yola ulaştıracak hiç kimse yoktur. Onlar için bu dünya hayatında bir azap vardır. Ancak ahirette uğrayacakları azap daha ağır olacaktır. Orada onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmayacaktır. Allah'tan korkanlara vaat edilen cennetin özelliği şudur. Altlarından ırmaklar akar, meyveleri ve gölgeleri süreklidir. Allah'tan korkanların mutlu sonu budur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilenden dolayı sevinirler. Bununla birlikte sana karşı bir araya gelmiş olan gruplar içinde onun bir bölümünü inkar edenler vardır. De ki, bana yalnız Allah'a ibadet etmem ve ona ortak koşmamam emredildi. Bu yüzden ben yalnızca ona çağırmaktayım. Dönüşüm de ona olacaktır. Biz onu, Arapça bir hüküm kaynağı olarak indirdik. Öyleyse sen, sana gelen bu bilgiden sonra onların tutkularına uyarsan, artık seni Allah'a karşı koruyacak ve O'na karşı savunacak hiç kimsen olmaz. Andolsun ki biz, senden önce de elçiler göndermiş ve onlara eşler ve çocuklar vermiştik. Hiçbir elçi, Allah'ın izni olmadan mucize getiremez. Her dönemin, kitabı vardır Allah dilediğini ortadan kaldırır dilediğini de olduğu gibi bırakır çünkü ana kitap onun yanındadır ister onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösterelim ister onu görmeden vefat ettirelim sonuç değişmez çünkü sana düşen sadece tebliğ etmek bize düşen de hesaba çekmektir Onlar bizim yeryüzüne gelerek onu uçlarından eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Allah bir konuda karar verdiğinde onun kararını geri alacak hiç kimse yoktur O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de kötü planlar yapmışlardı. Ancak bütün planlar Allah'ındır. Çünkü O herkesin ne yaptığını bilmektedir. İnkar edenler, bu yurdun sonunun kime ait olduğunu yakında bileceklerdir. İnkar edenler sana, sen gönderilmiş bir elçi değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanlarında kitabın bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra Bu, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, o çok güçlü olan, çok övülen, göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendisine ait bulunan Allah'ın yoluna ulaştırman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Başlarına gelecek olan çok şiddetli azaptan dolayı İnkarcıların vay haline. Onlar, dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah'ın yolunu kötü göstererek insanları ondan alıkoyanlardır. İşte onlar, derin bir sapıklık içindedirler. Biz her elçiyi, kendilerine apaçık anlatabilsin diye, kendi halkının diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola ulaştırır. O çok güçlü, çok bilge olandır. Andolsun ki biz Musa'yı kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diyerek mucizelerimizle gönderdik. Kuşkusuz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Musa kavmine demişti ki: Allah'ın size olan nimetini hatırlayın hani o sizi, oğullarınızı boğazlamak ve kadınlarınızı sağ bırakmak suretiyle size azapların en kötüsünü çektiren Firavun ailesinden kurtarmıştı. Bu sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir denemeydi. Yine bir zamanlar Rabbiniz size şu sözünü bildirmişti. Eğer şükredecek olursanız, size olan nimetimi artırırım. Ancak nankörlük edecek olursanız, Bilin ki benim azabım gerçekten çok şiddetlidir. Bunun üzerine Musa da onlara şöyle demişti: Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsinden körlük edecek olursanız bilin ki Allah kendi kendine yeten çok övülendir. Sizden önce gelmiş olan Nuh, Ad ve Semud kavimleri ile onlardan sonra gelenlerin haberleri size ulaşmadı mı? Onları Allah'tan başkası bilemez. Elçileri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onlar ellerini ağızlarına götürerek, biz size gönderileni inkar ettik, çünkü bizi çağırdığınız konuda derin bir kuşku ve kaygı içindeyiz diyerek karşılık vermişlerdi. Elçileri onlara, gökleri ve yeri yaratan Allah konusunda hiç kuşku olur mu? Oysa o günahlarınızı bağışlamaya, ve sizi belirli bir süreye kadar yaşatmaya çağırıyor demişlerdi. Onlarsa, siz de ancak bizim gibi bir insansınız. Bizi atalarımızın taptığı şeylerden uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize bu konuda açık bir delil getirin diyerek karşılık vermişlerdi. Elçileri onlara dediler ki, elbette biz de ancak sizin gibi bir insanız. Ama Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan biz size kanıt getiremeyiz. İnananlar yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Hem bize yollarımızı göstermişken Allah'a niçin güvenip dayanmayalım? Biz sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. O halde tevekkül edenler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar inkar edenler elçilerine ya bizim dinimize dönersiniz ya da sizi ülkemizden çıkarırız dediler. O zaman Rableri elçilere şöyle vahyetti: Andolsun ki biz zalimleri yok edeceğiz ve onlardan sonra yeryüzüne sizi yerleştireceğiz. Bu söz benim huzuruma çıkmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir. O zaman elçiler zafer istediler. Bunu da elde ettiler ve her bir inatçı zorba da yok olup gitti. Onlardan her birini cehennem beklemektedir. Orada her birine irinli su içirilecektir. O onu yudumlamaya çalışacak ama bir türlü yutamayacaktır. Ona her yerden ölüm geldiği halde o yine de ölmeyecektir. Çünkü onu bekleyen çok daha ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yaptıkları işlerin durumu, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Onlar kazandıkları hiçbir şeyi elde tutamazlar. İşte derin sapıklık budur. Allah'ın gökleri ve yeri gerçekle yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir. Kıyamet gününde bütün insanlar Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O zaman güçsüzler, büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler. Kuşkusuz biz size uymuştuk. Şimdi Allah'ın azabının bir kısmını bizden savabilir misiniz? O zaman diğerleri, Allah bizi doğru yola ulaştırsaydı, kuşkusuz biz de sizi doğru yola ulaştırırdık. Artık sızlansak da sabretsek de sonuç değişmez. Çünkü bizim için kaçıp sığınacak hiçbir yer yoktur. İnsanlar arasında yargılama işine son verilince, şeytan onlara diyecek ki, Allah size gerçeği söz verdi. Ben de size söz verdim ama ben sözümde durmadım. Aslında benim sizin üzerinizde hiçbir gücüm yoktu. Sadece sizi çağırıyordum siz de çağrıma karşılık veriyordunuz. Bu yüzden beni değil kendinizi kınayın. Artık ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Aslında ben daha işin başında beni Allah'a ortak koşmanıza karşı çıkmıştım. Hiç kuşkusuz, zalimler için can yakıcı bir azap vardır. İnananlar ve iyi işler yapanlarsa, Rablerinin izniyle altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli olarak kalacakları cennetlere konulacaklardır. Onların oradaki esenlik dilemeleri selam olacaktır. Allah'ın güzel bir sözü örnek olarak, kökü yerde dalları gökte olan bir ağaca benzettiğini görmez misin? O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah, düşünüp öğüt almaları için, insanlara böyle örnekler sunmaktadır. Kötü bir sözün örneği ise, gövdesi toprağın üstünden koparılmış olan ve bu yüzden dikili duramayan kötü bir ağacın durumuna benzer. Allah inananları hem dünya hayatında hem de ahirette değişmeyecek olan bir sözle güçlendirir. Allah zalimleri ise saptırır. Çünkü Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık verenleri ve böylece toplumlarını yıkım yurduna sürükleyenleri görmüyor musun? O yurt, girecekleri cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. Onlar, insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. De ki, şimdilik dünya nimetlerinden yararlanın ama sonunda varacağınız yer ateştir. İnanan kullarıma hiçbir alışverişin ve dostluğun olmadığı gün gelmeden önce namaz kılmalarını ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak Allah yolunda harcamalarını söyle. Gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler bitiren, buyruğuyla denizde seyretmek üzere gemileri hizmetinize sunan, ve ırmakları emrinize amade kılan, yörüngelerinde sürekli düzenli bir şekilde dolaşan güneşle ayı, geceyle gündüzü de hizmetinize sunan Allah'tır. Size her istediğinizi veren de Allah'tır. Bu yüzden Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Buna rağmen insan yine de çok zalimdir ve nankördür. Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti. Ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan koru. Ey Rabbim! Onlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana uyacak olursa, kuşkusuz ki o bendendir. Kim de bana karşı gelecek olursa, kuşkusuz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan kimini tarıma elverişli olmayan bir vadiye, senin kutsal evinin yanına yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Onlar namazı kılsınlar. Artık sen de insanlardan bir bölümünün gönüllerini onlara yönelt ve onları çeşitli ürünlerle rızıklandır. Belki şükrederler. Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzda kuşkusuz bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ölgü, ilerlemiş yaşımda bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'adır. Kuşkusuz Rabbim, duayı çok iyi işitendir. Ey Rabbim, beni ve soyumu namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul eyle. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği günde... Beni, ana babamı ve bütün inananları bağışla. Sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz olduğunu sanma. Çünkü o, korkudan gözlerin donup baka kalacağı bir güne kadar onlara süre veriyor. O gün onlar, başları yukarı kalkmış, korkudan gözleri donup kalmış ve kalpleri bomboş halde oraya buraya koşuşurlar. Bu yüzden insanları kendilerine azabın geleceği gün konusunda uyar. Çünkü o gün içlerinden zalim olanlar, Ey Rabbimiz! Bize kısa bir süre daha ver ki çağrına karşılık verelim ve elçilere uyalım diyeceklerdir. Bunun üzerine Allah onlara, Peki daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin eden siz değil miydiniz? Üstelik siz, kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturmuştunuz. Onlara neler yaptığımız size apaçık belli olmuştu ve size örnekler de vermiştik diyecektir. Gerçekten onlar planlarını yapmışlardı. Ancak planları dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile sonuç değişmezdi. Çünkü planları Allah'ın bilgisindeydi. Sakın Allah'ın elçilerine vermiş olduğu sözünden döneceğini sanma. Çünkü Allah çok güçlü olan, kötülerden intikam alandır. O gün yeryüzü başka yere, göklerde başka göklere çevrilir. Bütün insanlar, var olan her şeyin üzerinde egemen olan, tek bir olan Allah'ın huzurunda toplanırlar. O gün bütün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. giysileri ise katrandan olacak, yüzlerini de ateş bürüyecektir. Bu Allah'ın herkese kazandıklarının karşılığını vermesi içindir. Kuşkusuz Allah hesabı çok çabuk görendir. Bu bütün insanlara bir bildiridir. Onlar bununla uyarılsınlar, Allah'ın tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.